Fenne hayra hadise kelamullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muntasa'atuha ve kullu'l muntasa'atum bid'a ve kullu'l bid'atin dalalata ve kullu'l dalalata fî'n Kardeşlerim dün yarım kalan sureden baştan devam ediyoruz inşallah. 35. sure Fatır suresi. 45 ayet ve Mekke'de Nazil olmuş bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yarı yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı, kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. Allah'ın insanları açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onu tuttuğunu, ondan sonra salı verecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da tevhitten küfre çevriliyorsunuz? Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme. Senden önceki bütün peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. İnkar edenler için şüphesiz çetin bir azap var. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü iş, kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini sapıklığa yöneltir direğini doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kim izzet ve şeref istiyor idiyse bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Allah sizi önce topraktan sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebek alabilir ne doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Hepsinden de taze et yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mük onundur. Onu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Eğer onları putları çağırırsanız sizi çağırmanızı işitmezler. Farza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkasına çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rab'lerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'a bir. Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak biri olmaz. dirilerle de, öller devir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine eşittir. Sen kabirdekilere eşittiremezsin. Sen sadece bir uyarırsın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur. Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme. Onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı. Oysaki peygamberleri onlara açık ayetler sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişti. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Bak ki cezam nasıl oldu. Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardı. Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptı. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç olabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol yönendir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden önceki semavi kitapları doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının her halinden haberdardır, görendir. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların mükafatı içine girecekleri altın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Cennet de şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verandır. O Rab ki, lütfuyla bize asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir uzanç gelecektir. İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada, Rabbimiz, bize çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye ferhat ed feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkar ederse inkarı kendi zararındadır. Kafirlerin küfrü Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var? Yahut biz onlara bu usta bir kitap verdik de onlar o kitaptaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bozulursa kendilerinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir çok bağışlayıcılar. Kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir milletten daha çok yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlendi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu Onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde kötülük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Bunlar... Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakabilecek bir güç vardır. O bilendir güçlüdür. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah Onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gereğini yapar. Kuşkusuz Allah kullarını görmektedir. Sıdık Allah'a